...koca saraylarda porselen fincanlardan çay içiyordu Çinliler. Çin deyince aklınıza ne geliyor? Dünya pazarlarına yayılan ucuz mallar, Avrupa ve Amerika'nın dünya pazarlarındaki yerini alt üst eden ve bu yüzden husumet duyulan bir millet, Ekonomisinin gelişmesine paralel olarak Batı demokrasi ve insan hakları örgütlerinin en çok saldırısına uğrayan ülke. Batı Çin'i yüzyıllardır kıskanarak izledi. Napolyon bırakın uyusun, bir uyanırsa dünyayı sarsacak demişti. Birkaç yüzyıl sonra torunları dikkat uyandı onu durdurmalıyız diye haykırıyor. Yüzyıl boyunca İngiltere'nin silah soruyla afyonu dayadığı, dünya ikinci kez savaşa dururken Japonya'nın işgal ettiği, 1950'lerde açlık ve yokluğun kol gezi için uyanmak bir yana artık dimdik ayakta. 1949'da sosyalist bir halk cumhuriyetiydi. Şimdi yürürlükte olan serbest piyasa ekonomisi. Ama sosyalist kurallarca yönetilen bir serbest piyasa ekonomisi. Üstelik dünyanın en çabuk büyüyen birkaç ekonomisinden biri. Sizi Pekin'e davet ediyorum. Doğu felsefesinin batının dayanaklarını nasıl sarstığını görmeyin. Amerikalı siyasiler Çin 21. yüzyılda Amerika'ya rakip olacak tek ülkedir diyorlar. 21. yüzyılı Ejderhan'ın yüzyılı ilan ediyorlar. Çin, Çince'de dünyanın ortası demek. Dünyanın ortası binlerce yıldır saldırıların ve savunmanın da merkezi. Yeni yüzyılın çocukları başka bir dünyaya gözlerini açtılar. Onlar geçmişin karanlığından çok uzaktalar. Yenlerinde binlerce yıllık kültür var. Bolluk ve berekete doğdular. <gülüyor> La gün okula bile gidemiyordu değil mi? Eski toplumda ya zengin çocuklar. Giderdi. Ha, giderdi. Hatta bana e, ne zaman okula başlamıştın? Kaç yaşında? Ben de 13 yaşında okula gitmeye başladım. Çünkü yani, şey yok 1951 yılında. 12 13, yaşındayken. Ha, 13 yaşında Neden o kadar geç? Yani e, o zaman ailem çok yoksul Ve okula gönderemiyordu. Ha, okulda okey okul da yok. Köyde yoktu. Yok. O Japon işgali sırasında 1938'de Çin'in güneyinde doğmuş. Yaşama bir pirinç tarlasında başlamış. Ren okul yıllarını tarlalarda çalışarak geçirmişti. O zamanlar Çin halkının yüzde sekseni okuma yazma bilmiyordu. Kırsal kesimde bu oran yüzde doksan beşlere çıkıyordu. Halk açlıkla burun buruna yaşıyordu ve doğumdan ölüme çalışıyordu. Ülkenin sadece yüzde biri refah ve bolluk içindeydi. 20. yüzyıl savaşla başlayacak, savaşlarla sürecekti bizim tanzimat dönemine benzeyen bir dönemden geçecekler, batıya kayıtsız şartsız boyun eğen hanedanlar göreceklerdi. 1919'dan 49'a kadar 30 yıl iç savaş ve işgallerle geçti. Yüzyılın başında halk sefalet cehenneminde yaşıyordu ve sonunda diktatörlere karşı ayaklandı. 1937'de Çin-Japonya tarafından işgale uğradı. Japonlar Pekin'e girdi. Çin halkı 2. Dünya Savaşı sonuna kadar Japonlarla savaştı. Savaş bitti. İktidarda Şangay Şek vardı. Bu kez bir iç savaş başlayacak ve 1949'da Mao Zedong liderliğinde Çin yeni bir düzene geçecekti. 1 Ekim 1949'da binlerce kişi Tiananmen Meydanı'na toplandı ve Mao Zedong Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğunu ilan etti. Ren 11 yaşındaydı. ...kısacık yaşamı pirinç tarlalarında geçmişti. Birden bir şeyler değişti. Okula gidebileceğini öğrendi. Onun yaşamı Çin'in yakın tarihini anlatıyordu. Akşam yemek boyunca kuş sütü eksik bir sofrada... ...geçmişin yokluklarına dalıyoruz. O nimetin anlamını hepimizden çok biliyor. <Gülüyor> Ben ilkokula başladığında 13 yaşındaydım. Köyündeki değişik yaşta çocuklarla eğitim seferberliği kapsamında okula alındı. Artık tarlada çalışmayacak, sıralarda oturacaktı. Masraflar devlet tarafından karşılanıyor. İnanılmaz bir dönüşüm yaşanıyordu. Mazetung 1917 Sovyet İhtilali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deneylerini yakından izlemişti. Bugün hala okul ders kitaplarında Atatürk ve devrimleri geniş yer alıyor. Burada neler yazıyormuş acaba? Atatürk'in başlattığı devrimler. devrimler. İlkokul 1. sınıftayken devrim en şaşalı yıllarını yaşıyor, feodal düzen tarihi gümlüyordu. Müzik Büyük toprak ağlarına ait araziler halka dağıtılmıştı. Yıllardır giderek azalan tarımsal üretim 1952'de rekor düzeye ulaştı. Köylüler kooperatifler kurdular, esnaf ve zanaatkarlar örgütlendi. Büyük zenginlerin elindeki şirketler... ...müşterek kamu özel mülkiyetine dönüştürüldü. Birinci beş yıllık plan yürürlük oldu. Çok geçmedi. Devrim coşkusu yerini karanlık çekişmelere bıraktı. 1966'ya kadar iç kavgalar artarak süre gitti. Batıcılar Batı karşıtlarıyla... ...Aydınlar halkla... Tarım sanayi ile yine kavgaladı. Önce her kafadan bir ses çıkmasına izin verildi. Ama sonra doğru yola getirme kampanyası başladı. Muhalifler tasfiye edecek. Kırsal kesimle şehir arasındaki çelişkiyi yok etme adına yönetici ve öğrenciler kol işçiliğine zorlandı. Çekirdek aile kırılmaya çalışıldı. Tek tip insan modeli üzerinde zorlamalar oldu. Sonuç felaketti. Çin derin bir bunalıma adım atıyordu. 1966'da kültür devrimi başladı. Hareket milyonlarca kurban verecekti. kaç yaşındaydın evlendiğinde Ben 28 yaşındayken evlendim. Hatta galiba ortaokulda tanışmıştınız değil mi hanımla? Ee, evet okulda. evet evet. Peki o bir, hatırlasın. bir düğününü bir hatırlasana hangi ortamda yapılmıştı? Mesela kültür devrimi başlayalı galiba 2 sene olmuştu. Evet değil o mi? zaman çok basitti. Nasıl eden? Küren e, e, yapmadık. Hemen gittiniz evet. nikah dairesine. E, evlenme evlendim. ehliyeti aldık. Ren evlenme iznini aldı. Üstlerinde iş elbiseleri, aile arasında bir tören yapıldı. Öyle bir dönemdi ki evlilikler denetlenmekte, çekirdek aile pasif direniş yuvası olarak görülmekte, halk kolektif yaşama zorlanmaktaydı. Dinle açık ve acımasız bir savaş başlatılmıştı. Konfüçyüs bile yasaktı. Budistler, Müslümanlar saldırıya uğruyor, camiler yakılıyor, aydınlar fabrikalara yollanıyordu. Hayal kırıklığı içsel bir bozgun Çin halkını sardı ve bugün bile o dönem Çinli aydınların hatırlamaya çekindikleri bir dönem olarak kaldı. Halkı açlık, yokluk ve eğitimsizlikten kurtaran ülkeye yön veren bir lider hata yapmıştı. Esas bunu hazmetmek zordu. Hata kara bir bulut gibi tüm halka gölgeledi. Bir dönem kapanmıştı. Bir yıl sonra Çin Komünist Partisi, kültür devrimi mağdurlarına, Deng Xiaoping'e, kültür devrimi sırasında uzaklaştırılan diğer parti ve hükümet yetkililerine görevlerini iade etti. Reform ve dış dünyaya açılma kararı alındı. Artık sınıf kavgasından söz edilmeyecek, halk ekonomik gelişmeye odaklanacaktı. 1979 e, yıl, yılının sonunda Çin Komünist Partisi e, 13. Kongre 3. Genel Toplantısı yapıldı. Bu e, Toplantıda çok önemli bir karar alındı. E, sınıf e, çalışma ağırlığı, sınıf mücadelesi yerine ekonomi evet çünkü insanlar birbirine düşman olmuştu neredeyse içeride değil mi onu yok etmek için biraz hani sınıflar arasında çok mücadele olmuştu çünkü yeni Çin kurduktan sonra çalışma ağırlığı ekonomik gelişme gelişmesi 1949'da kurulan Cumhuriyet tarihi boyunca kargaşa eksik olmamış ama bu ekonomik alanda bilim ve teknolojide büyük bir gelişmenin gerçekleşmesini engelleyememişti. 1979'da Çin havacılık sanayi ürünleri ardarda arda uluslararası pazarlarda boy göstermekteydi. Amerika, Almanya, Fransa'nın ünlü uçak şirketleri üretimlerinin bir kısmını Çin'e taşımışlardı. Uzaya uydular, taşıyıcı roketler fırlatılıyor, petrol çıkarma teknikleri geliştiriliyor, Aerodinamik ve atom araştırmalarında dünya çapında ilerlemeler kaydediliyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında 58 kente sahip Çin'de, 40 yıl içinde kent sayısı 640'a çıkmıştı... ...ve bu kentlerin her biri araştırma istedileri, kütüphaneler, yüksek öğretim kurumlarıyla donatılmıştı. Çinliler tüm kavga kıyamete rağmen durmadan çalışmışlardı. ...1979'da dışı açılma politikası benimsendi. Çin bir anda batılı ülkelerle yakın ilişkiye girmişti. Çeşitli batı kurumlarının faaliyetleri... 10 yıl içinde Semer'e verecekti. Evet. 1979'dan itibaren başladı evet. bu dışarıya açılış. Evet. Ama öte yandan da... ...zararlı bazı etkiler de içeri giriyor. Taze hava... E, ...almak için pencere açıyor. Pencere aç... E, <gülüyor> pencere açılınca ya tabii bazen sivrisinek ya e, sinek içine Bu gidebilir. Ya fakat eee otta ta otranlar sivrisineğe de gelebilir. değil mi? <gülüyor> He, yani edilir. He. taze e, hava e, almamak için pencereyi açmayalım. Açmayalım. açmayalım, Olmaz. He. He. Olmaz. Evet. Evet. Evet. Olmaz. Tencereler ardına kadar açıkken, içeri keskin rüzgarlar girdi. Batı'nın Pekin İkbarı adını verdiği öğrenci hareketi Çin'in ekonomik gelişmesinin artık yatsınamaz olduğu bir zamanda gerçekleşti. 1989'da öğrenciler Pekin'in en önemli meydanına Tiananmen'e yolsuzlukların cezalandırılması ve politik reformlar yapılması isteğiyle yürüdüler. Eylemler Nisan'da başlayacak ve iki ay sürecekti. İki ay boyunca Komünist Parti Başkanı tarafından desteklenen öğrencilere gıda ve ilaç yardımı yapıldı. Bir hoşgörü havası yaşanıyordu. Birileri muhaliflerine karşı gençleri kullanıyordu. Sonunda olan oldu. Batı basınında uzun yıllar kullanılacak malzeme o gün karelere hapsoldu. Amerikan yanlısı eylemci gençler Tiananmen meydanına New York limanı girişindeki özgürlük anıtının kopyalarını dikmeye başladılar. 4 Haziran'da tanklar meydanı dolduracak, Pekin'de ilkbahara nokta konacaktı. Tankların önüne fırlayan gençlerin görüntüsü tüm dünyaya yayıldı. Ama meydanı kaplayan özgürlük anıtı heykelleri medyada pek yer almadı. Aslında ilk turuncu devrim girişimi 1989'da Pekin'de sahneye konmuştu tutmadı ayrı. Ama o tarih itibariyle Batı Çin'e silah ambargosu koydu. Peki şu anda ren sence Çin'de iyi bir demokrasi ve özgürlük var mı? bence Çin'de e, Çin Demok... tam özgürlük ve demokrasi. Meydanda önüme geleni durdurup soruyorum. Ne düşünüyorlar? Dünyada Çin'in nasıl algılandığının ne kadar farkında ama başka bir şey daha var. Konuştuğumuz bu temizlik işçisi işini öylesine sahipleniyor ki hizmetini öylesine severek yapıyor ki yabancılar için anlaşılmaz olan bu. Bence Çin mucizesinin çekirdeği bu. Evet. Siz başka bir ülkede böyle konuşan bir temizlik işçisine rastladınız? Çin için nelerdi? Evet, şimdi, yıllarda Çin'in çok hızlı gelişti. Ne kıskanıyor siz Amerika şu bu falan büyük devletler? Evet, Çin, evet. evet. Böyle bir sorun vardı. Öte yandan Avrupalı, Amerikalı, dünyanın en büyük şirketleri buraya yatırım yapıyorlardı. Mallarını burada üretip dünyaya satıyorlardı. Ekonomist Bi Jiao yükselen şikayetleri anlamakta zorlanıyordu. Türkiye'de ve dünyada Çin mallarının ucuz ve yaykın olarak pazarı sarmasından şikayet var. Ne Avrupa ve Amerika şikayet ediyor. Bu şikayetleri anlam veremiyoruz. Ortada dolaşan malların çoğu Avrupa ve Amerika'nın Çin'de açtığı firmaların ürünleri. Çoğu buradaki yabancı yatırımın sattığı ürünler. Bu bir. Sonra daha önceleri uzun yıllar Amerika ve Avrupa malları tüm dünyaya yayılırken biz bir şey demedik. Serbest piyasa kavramını onlar ortaya attı. Onlar satınca iyi, Çin satınca ortalık karışıyor. Çin ekonomisi belki de dünyada tek örnek. Sosyalist pazar ekonomisi dendiği zaman kafanız karışmıyor mu? Sosyalist ise ekonomi devlet eliyle yürütülür. Ama burada sosyalist bir hükümet dışı açık bir politikayla serbest pazar ekonomisi uyguluyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Atatürk'ün öngördüğü karma ekonomi burada hayata geçiyor ve çok da başarılı oluyor. Detaylarına gelince B.G.A.O anlatıyor. Peki yabancı yatırım konusunda hükümet politikası nedir? Çin çok değişik bir uygulama yürütüyor. Ülkeden sermaye kaçışına izin vermeyecek şekilde kanunlar uyguluyor ve en önemlisi yabancı sermayeyi kendi şartlarında içeri alıyor. Yabancılar dışında Hong Kong'dan, Tayvan'dan, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok Çinli yatırımcı anavatana yatırım yapıyor. 1990 sonrasında Japonya, Amerika ve Avrupa Birliği buraya büyük ilgi gösteriyor. Çin'de özelleştirme çalışmaları var mı? Biz sosyalist pazar ekonomisi uyguluyoruz. Bu dünyada tektir. Çin planlı ekonomiyle yönetiliyor. Sadece küçük ve orta çapta bazı işletmeler özel ellere geçiyor. Ama genel olarak Çin'de özelleştirme programı uygulanmıyor. Sizce uygulanmalı mı? Hayır. Ekonomi ulusal şartlara paralel yürütülmeli. Biz özel sektörün gelişmesini destekliyoruz. Ama ülke çıkarları için önem taşıyan kuruluşların özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Uzun süre konuşuyoruz. Kapitalist batının bizi anlaması çok zor diyor. Çünkü ekonomiyi yönlendiren bir de felsefe var. Bir ruh var ve bu ruh batıya çok yabancı diyor. Kentin sokaklarında gittiğiniz evlerde, çayhanelerde, duyduğunuz şiirlerde ve Çinçe'nin binlerce yıllık yazı stilinde bulabilirsiniz. O en çok yazı sanatında kendini dışa vuruyor. Zong Yu ustayı bunun için ziyaret etti. 82 yaşında ve hiç durmadan çalışıyor. ...yıllardır resimle şiirin sentezini yapıyor. Sekiz bin resimsel simgeyle yani Çin yazısıyla istediği gibi oynuyor. Çinliler ejderhanın soyundan geldiklerine inanırlarmış. İşte onlara güç, zeka, sabır ve yetenek veren ejderha. Zongyu onu tek bir fırça darbesiyle çizmiş. Yani fırça bir kez kağıtla buluşmuş... Buluşma bitince yazı ortaya çıkmış. Bu sanatın püf noktası bu: yaptığınız işi kararlı, hızlı ve zarif bir şekilde yapmak. Şimdi, şimdi, şimdi. Büyük bir heyecanla bana bir armağan verdi. Banu Avara hatıra sözünde köşesine resmetti. Erdem'den, doğa kanunlarının öneminden ve ruhu yüceltmekten bahsetti. Zongyu gidilecek yere nasıl gittiğinde de önemli demişti. Yani yolun kendisi varılacak yer kadar önemliydi. Tonga eski bir yoldan gidiyoruz. Mahir bir sürücünün bisikletinde Pekin'in en renkli çarşısına dalıyoruz. pazarlarından birinde kıpırdayan enerjinin içinde dolaşıyoruz. Bir film şeridi izlercesine bir doğu masalının bu gününü yaşıyoruz. <Gülüyor> -şey çay Çayevi o masalın devamıydı. de çay içmek bir yaşam tarzıydı. Bir düşünce yoluydu. Nasıl mı? Çay yaprağı bu hale nasıl gelir? Anlamak için o ruhu anlamak lazım. Yaşamın detaylarla süslenmedikçe yaşam olmadığına inananlar... ...binlerce yıldır ibadet eder gibi çay içiyorlar. Yeşil çay yaprakları bir araya getirilip bağlanmış... ...içine portakal, gül, manolya, yasemin çiçekleri saklanmış. Sıcak suyla buluşunca bardağın içinde çiçekler açıyor... Ve çay servisi tamamlanıyor. Yaşamda molalar lazım. Yeniden değerlendirmek, geçmişe bakmak ve geleceği kurmak için. Çay çiçekleri işte bunu sağlıyor. Gece düşerken Laosha Çay evinde hazırlık başlıyor. <Gülüyor> Geleneksel Pekin operasının sanatçıları karakterlerine bürünüyor. Şarkı, müzik, dans ve yakın dövüş sanatını birleştiren ve sembollerle yaşamı özetleyen sanatçılar bir hikaye anlatmaya koyuluyor. tüm geleneksel sanatlara geniş yer ayırıyor. Kültür sanat ve belgesel programları ayrılmış kanallar var. Çin kültürünü dünyaya tanıtan İngilizce kanal CCTV 9 24 saat yayında ve dünyanın her tarafından seritlebiliyor. Şu anda Çin'de televizyon kuruluşlarının sayısı 1000'e yaklaşıyor. Radyo istasyonlarının sayısı 2 bin civarında. 43 dilde yayın yapıyorlar, 16 başkentte muhabirleri var. Biz Çin Radyosu'nun Türkçe bölümünü ziyaret ettik. Genç meslektaşımız önce bizimle bir röportaj yapıyor, sonra da biz onlara soruyoruz. Şimdi Yomi, batılı basın, batıdaki basın organları sürekli Çin'de basın özgürlüğü olmadığını... İşte burada e, insanların çok zor şartlar altında çeşitli kısıtlamalara tabi olarak çalıştığını falan yazıyorlar. E, ne dersin bu, bu e, suçlamalarına? Ee, şimdi basın özgürlüğü deyince, yani batıdaki basın özgürlüğüyle Hı. bizim basın özgürlüğü anlayışımız çok farklıdır. Yani batıda her şey, yani biz deyim vardı biz okurken, yani insan, köpek insanı asırken, Östersen o zaman haber değildir. Ama tersi olursa Hı. haberdir. Bizde yani bir basın çalışanı olarak bizim görevimiz Hı. halkı doğru yönde bilgilendirmek ve Hı. halkın hem vatanseverliğini hem de çalışkanlığını itmektir. Ya bence basın özgürlük e, burada ya bu yönde yaptığımız çalışmalar bir kısıtlama değil özgürlüğün bir parçasıdır. Hı hı. Bence onların yani iddia ettikleri tam olarak bir basın özgürlüğü ortada söz konusu değil. Yani her şey onların gö başkaların görmek istediklerini yayınlıyorlar. Evet, ya yani bu da bir yönü tabi. Yani yani. İnsanların belirli bir açı içinde sınırlandırıyorlar. Batılı demokrasi ve insan hakları savunucuları Çin'i her yıl birinci derece suçlu ilan ediyorlar. Profesör Ho Ruoshi, asıl Batı'nın kendilerini ekonomik ve kültürel anlamda baskı altında tuttuğunu söylüyor. Amerika ve Avrupa bugüne kadar ellerinde tuttukları pazarları kaybetmek istemiyorlar. Amerika şu anda Çin'e büyük baskı yapıyor ve Çin parasının değerini düşürmek istiyor. Kendi malını satabilmek için baskı yapıyor. Sonra yıllardır Çin'e ambargolar uygulanıyor bahane olarak da Çin'de insan hakları ihlalleri var deniyor. Biliyorsunuz Amerika her yıl dünyadaki insan hakları ihlallerini açıklayan bir kitap yayınlıyor. Şimdi biz de yayınlıyoruz. Amerika'daki insan hakları ihlallerini açıklıyoruz. Geçenlerde Pekin'de düzenlenen bir konferansta 21. asırda Asya'nın dünya ekonomisinin merkezi olacağı söylendi. Bence çok kısa bir zaman içinde Çin, Hindistan, Türkiye, dünya ekonomisinin gelişmesinde itici güç olacaktır. Çin, Avrupa ve Amerika tarafından kızgınlıkla izlene dursun, Doğu Asya'yı birleştiriyor. Bir yandan Rusya, Hindistan, Pakistan'la uluslararası tehditlere karşı stratejik anlaşmalar imzalıyor. Bir yandan hacmi 9 trilyon dolara varan ekonomik işbirliklerine giriyor. Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland gibi 10 ülkenin oluşturduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalıyor. 90'ların sonunda Asyalı ülkelerin bir araya gelmesi fikri ortaya çıktı. Şimdi aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Doğu Asya Ekonomik Birliği hedefimiz var. Asya ülkeleri arasında serbest ticaret anlaşmamız var. Dünya değişiyor. Nasıl ki Amerika, Avrupa kendi örgütlerini kuruyorlarsa biz de boş durmuyoruz. Kendi çıkarlarımız çerçevesinde örgütleniyoruz. Güney Asya'da dev bir ekonomik çekim merkezi oluşuyor. Bunlar basında pek yer almayan ama dünya güç dengelerinin geleceği hakkında bilgi veren haberler. Giderek güçlenen bu çekim merkezi uzaklardan bile teklifler alıyor. Avrupa Birliği Güneydoğu Asya Birliği ile çalışmak için irade bildirdi. Birliğin tüm toplantılarını temsilci oluyor. Çin'in güçlenmesi tüm bölgeyi canlandırmış görünüyor. Bundan rahatsız olanlar var. Bölgede huzuru ve gelişmeyi bozacak türlü faaliyetler son hızla devam etmekte ama başarılı oldukları söylenemez. Görünen o ki Çin önce içinde uyumu sağladı, şimdi dıştaki uyumu yakalıyor. Pekin'de son günüm. Ren bizi sabah 6'da uyandırdı. Oteleye yakın parka gittik ve bir anda binlerce insanın arasına girdik. Diyor. Öyle son. Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ne? Başka ...acaba onu bir daha görebilecek mi? Çin bin yıl boyunca bünyesine giren her şeyi özümseyip bir sentez çıkarıyor. Bu Budizm'de de, Marksizm'de de böyle oldu. Çin yabancı olan her şeyi yoğurdu, üzerine Çin damgası vurdu. Tüm dünyada aynı olan kelimeler bile Çinlileştirilmiştir. Televizyonun Çincesi elektronik görmedir. Telefona elektrik ses denir. Çin deyince sadece ekonomik büyümeyi görenler Asya'daki bu devi anlayamadılar. Çok fakirlik çektiler ne yapsınlar. Komünist devlet eziyete alışmışlar dediler. Binlerce yıllık kültür ve gelenekleri göz ardı ettiler. Biliyor musunuz Çin'deki lokantaların adları bile derin bir felsefenin ipucunu verir. Bir lokantanın adı göğün ardındaki gök. Bir başkası dağın ardındaki dağ. Rene sormuştum. ''Sadece senin gördüğün gökyüzü yok, başka gökler de var. Bir dağın tepesine çıktığında daha büyük başka dağların olduğunu görebilirsin.'' demişti. Ama önce bir dağa tırmanmak gerekti. Çin diğer dağların varlığının farkında ama kendi dağına tırmanıyor. Darısı başımıza. İki hafta sonra Xinjiang Uygur bölgesinde buluşmak üzere. İyi akşamlar efendim.